Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyoda canlı yayındayız. Ee, yılın son bir dolap kitap programı e, ne yazık ki e, telefonla yapmak zorunda kaldık. Aslında 2013 için e, bir dolap kitabın telefonla program yapma yılı diyebiliriz. Evet. Harekese sağ olsun. <gülüyor> e, bugün çok yani yeni bir, e, yıla girmeden bu yılı bitirmeden çok e, özel bir kitaptan söz etmek istedik. Bu aynı zamanda bizim yeni yıl armağanımızda olsun istedik. Çok özel bir kitap gerçekten. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten bu kitabı. Küçük Prens'den söz ediyorum. Ama Küçük Prens hakkında yapılmış bir kitap bu aslında. Oldukça kapsamlı bir kitap. Mavi Bulut yayınlarından çıktı. Kitapta Küçük Prens'in tam öyküsü var. Yani yayınlanmış metni. Zaten o da Mavi Bulut'tan yayınlanmıştı. Tam metni var. Bunun yanında Küçük Prens hakkında yazılmış birçok makale var. Birçok ünlü edebiyatçının ya da işte birçok alanla çalışan kişinin görüşlerinin kısa kısa yapıldığı bir bölümü var. Yayınlanmamış bir bölüm var. Yani Küçük Prens kitabının yayınlanmamış bir bölümü var. Çıkartılmış bir bölümü var. Ve orijinal çizimler ama... Daha en baştan bulunabilen en eski çizimlerden itibaren kitaptaki haline kadar e, Antoine de Saint-Exupéry'nin yaptığı çizimleri e, göre istiyor. Yani daha söyleyeyim. küçükken yazılmamışken, yani, yıllar öncesinden zaten öyle bir fikir e, kafasında filizlenmişti o Evet, 30'lu yıllardan 30 yıllardan gelen çizimler var. <gülüyor> küçük Gens'in yayın tarihi de 1943. Evet, yani alışık olduğumuz o Küçük Gens de çok farklı Aa, evet, çizimler. Yani o figürün e, evrimini de e, bu çizimlere baktıkça görüyoruz o, o kuş çok güzel. Evet aslında. yani o küçük poşetelere vesaire ve minik kağıt parçalarına, günlüğünün bir kenarına vesaire çizdiği o, o çocuk. çocuk. Desinleri. Ama aynı zamanda işte bir çeşitli hayvanlar, bitki meseleleri. Yerde kanatlı e, çizimler. Evet, kanatlı küçük küçük prens, prens çizimleri var. Onu çok çizimiz, yani onlara bakmak çizimiz. Yani böyle tam teşekkürlü bir küçük prens albümü diyebiliriz. Ee, yakın zamanda yayınlandı. Mavi Bulut yayınlarından. Bu kitapta tabi e, şimdi tam e, öyküyü, yani küçük prens öyküsünü, bu ağabey Yüren çevirmiştir. Makaleleri e, çevirenlerde Ali Bilgip ve Esra kitap, e, bu çevirmenli kitap dolayısıyla bu albüm. Ee, bir araya gidip bir şey bir söylemek Neden böyle özel bir albüm evet. kitap çıkmış diye. Ee, evet. 2013'ü bitirmeden bu kitap hakkında konuşmak istedikleriniz de, de bu aslında. Küçükler 70 yaşında. Evet. Ee, i̇lk defa bir bile... nefis 70. yılında Amerika'da yayınlanmış. O ve... hikaye de çok ilginç bir evet. hikaye bu arada. Aslında ondan bahsedelim. Evet. Yani. 70. yılı e, şerefli ve eş zamanlı olarak sanırım. Başka ülkelerde de var yani, Türkiye ve başka e, herhalde de aynı anda. Evet. Bir okudum e, tam e, emin değilim ama öyle olması lazım. 70. yılını kutlamasıyla da böyle evet, bir şey yapılmış. 70. yıl kutlaması 1943 yılında e, sanıyorum 6 Nisan yanlış hatırlamıyorsam tarihi Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanıyor. İlk olarak Küçüklaş ve İngilizce olarak yayınlanıyor. Daha da e, ilginç olanı. Tabii sentex e, İngilizce yazmamış aslında kitabı. E, fakat işte e, Amerika'da o sırada. Çünkü e, İkinci Dünya Savaşı başlamış ve sentex e, bir biçimde e, daha önceki pilotluk döneminden sentex pilot yapıyordu. E, aslında biraz daha başa almak gerekecek ama <gülüyor> karıştı bu bir ama Şöyle bir hikayesi var. Sen seyfçiyi işte doğuyor, büyüyor, sonra mimarlık eğitimi alıyor. Ama pilot olmak için od yazılıyor. süvari oluyor. Fakat süvari sonra onun savaş pilotu eğitimi alması söz konusu oluyor. Baya pilot oluyor, çok da seviyor bu işi. Ama ailesinin baskısı karşısında hani şu şey vardı ya. Evladım düzgün bir iş bulsan hobi olarak yine uçarsın diyor ailesi ona. Ee, Dolayısıyla bir ofiste çalışmaya başlıyor ama korku sıkıcı geliyor ona yani hiç hoşlanmıyor. Ee, sonunda pilotlar geri dönüyor ve e, nasıl diyelim posta pilotu oluyor, kargo pilotu oluyor. Ee, ve e, çok e, uzun mesafeler uçuyor ve bu arada da başından bir sürü şey geçiyor. Sahra Çölük üzerinde birçok macerası var. En sonunda 1935 yılında ee, Sahra Çölü'nü geçerken e, 1965 yılında kaza geçiyor. E, ve uçağa e, çakılıyor. E, Sahra Çölü'nün ortasına. işte en yakın yerleşim yerine 1000 kilometre. Yani bu şeyde de Küçük Prens'te de öyle bir evet. durum var ya yani. İşte orada ellerinde işte azıcık bir yiyecek, bir şeşarap biraz kahve falan var. Yani Söyleyeyim ben sana. Biraz Hadi. üzüm bir termos kahve, bir portakal biraz şarap ve bir cümlük su. Onun da işte e sene ikinci ve yardımcı pilotlar ve dördüncü günde hemen erkesinde halüsinasyonlar, serap görüyorlar, halüsinasyon görüyorlar Dördüncü günde erkekte hipertansiyondan ölmek üzereyken bir bedevi tarafından e, bir bedevi tarafından e, kurtarılıyorlar. Bu arada tabii işte bir sürü sandılar var, artçılar, halüsinasyonlar vesaire. E, ve aslında oradan e, kurtarılıyorlar. Sonra e, işte İkinci Dünya Savaşı başlıyor ve Fransa pek de e, hani e, iyi durumda değil e, vesaire ve senteklikleri Amerika'ya e, gidiyor, New York'a gidiyor. Zaten daha önceki pilotluk deneyimi sırasında birçok defa gidip gelmiş, hatta işte çok büyük bir deniz işiyle işte okyanusu geçip New York'a iniyorlar vesaire. O da böyle bir bilinen bir adam yani Amerika'da da bilinen bir adam. E, sonra işte orada birazcık inanmaya çalışıyor, birazcık kafasını dinliyor, ne yapacağına karar vermeye çalışıyor vs. Bu arada işte editör arkadaşları var çünkü bu arada bir takım, bir takım romanları yayınlanıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi e, Perdezom adlı e, bir romanı ki o romanda da bu 1935'teki kazayı aslında e, bir nevi anlatıyor. Ve, e, i̇şte bu kitaptaki makalelere baktığınız zaman mesela şu bağlantıyı görüyorsunuz. Perdezom romanında aslında Küçük Prens ilgili ilgili birçok ipucu zaten varmış önden yani aslında yazmış birçok e, ipucunu verecek biçimde Sentech Super'i. E, sonuçta Amerika'daki e, günleri sırasında işte Amerika'da e, arkadaşları onun çizimlerini de görüyorlar vesaire ve e, ondan bir çocuk kitabı yazmasını istiyor editör. Adını unuttum ama e, ve o da oturup e, Küçük Prens'i yazmaya başlıyor. E, Küçük Prens e, çizimlerini de yapıyor bu arada. İşte gidiyor geliyor metin, çalışıyorlar, ediyorlar vesaire. Ondan sonra Sentech Story artık kararını da veriyor. Hani hayatıyla ilgili ne yapacağını da oturup kararını da veriyor ve e, kitabı henüz yayınlanmadan, aslında çok emin değilim. Tam olarak yayınlandığı tarih günlerde mi yani o yoldayken mi yayınlandı yoksa işte e, gidip vardığında mı yayınlandı bilmiyorum. E, tekrar Fransız ordusuna pilot olarak oturuyor ve savaşmak üzere e, bu sefer işte Cezayir'e diyor. Eee ve ondan sonra kitap işte Amerika'da yayınlanıyor, ses geçiyor. Mesela burada Amerika'daki baskının reklam bu da var. Hani ha, evet. Keyifli o belgeyi de koymuşlar. Bir sürü fotoğraf var. Bütün bu hikayelerde yazışmalar var. yazışmalar var. Bir sürü fotoğraflarla, yazışmalarla anlatılıyor burada. Mesela o sırada çevresinde bulunan insanların anılarından bir takım aktarımlar var burada. Içinde. Ee, ondan sonra işte kitap e, İngilizce olarak a, 1943 yılında yayınlanıyor. Daha sonra e, Fransa, II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da e, Fransa'da e, kitap yayınlanıyor. E, ondan sonra kitabın e, yani inanılmaz büyük bir, bir hızla yayıldığını görüyoruz tüm dünyada. Yani çok e, enteresan bir e, durum bu aslında e, küçük birers e, neredeyse dünyadaki tüm dillere çevrilmiş diyebiliriz. Yani 250 dilleri çevrilmiş. 250'den fazla dil ve mesela lefkeye çevirmiş. Benim notlarımın arasında mesela şöyle bir şey var. Pahs'tan Japonya'ya kadar okul tutaklarına girmiş bir kere. Japonca'ya çevrilmiş. Hatta daha önce İncil'den başka hiçbir kitabın çevrilmediği bir dile. Arjantin'in kuzeyinde yaşayan yerlilerin dili Kobaca'ya çevrilmiş. Yani bir incir çevrilmiş, bir de küçük biraz çevrilmiş o dünya. Yani böyle bir e, durum. E, i̇şte sinemaya uyarlanmış, e, televizyona uyarlanmış, animasyonu yapılmış. Mesela Japonlar 39 bölümünde animasyonunu yapmış. Tiyatrosu var, operası var, müzikali var. Yani işte yakın zamanda mesela başka bir yayınlanan bir çizgi romanı e, yayınlandı. Ben Hani evet, ama şey değil yani orada yani çünkü evet, Fransa'dan yola çıkarak yapılan bir kitap değil küçük prensin çizgi romanı değil aslında zaten. Fakat sürekli işlenen bir kitap yani bir biçimde küçük evet. prens her her zaman ele alınan bir Hep gündemde bütün, olan bir kitap bugüne kadar. Bütün dünyada 14 milyondan daha fazla satış gerçekmiş yani İskandinav ülkeyi ve Fransa'nın e, Fransa'da basın, Fransa'da basınmış, en çok Fransa'da basılmış, Fransızca basılmış en çok basılmış kitap ve en çok başka ülkelerde yazılmış yaptım ki. e, özelliği de taşıyor. 20. yüzyılın en iyi kitabı e, seçilmiş Fransa'da anketle ama başka ülkelerde de herdeden anket çekiliyor. Küçük Fransızlara giler e girer. Küçük Fransızlara üzerine çok yazılmış bir kitap. Bu da çok enteresan bir durum. Mesela Türkçe'de e, Nurhan Direk'in Yazdığı işte küçük prens üzerine düşünmek diye bir kitap var. Evet. Yani Türkçe yazılanı bu. Daha başka dillerde yazılmış makaleler vesaire. Zaten bu hakkında konuştuğumuz küçük prens albümü demek istiyorum. Küçük prensin güzel hikayesi bu kitabın adı. Küçük prensin güzel hikayesinde işte bu makalelere yer veriliyor. Sonun ilk bölümünde. Küçük Prens'in öyküsünün nasıl yazıldığından yani Antoine de Saint-Exupéry'nin o dönemdeki ruh halinden Nerede kiminle ne yaptığından Oturup nasıl yazdığından söz edildi Ve işte Antoine de Saint-Exupéry'nin el yazılısı işte Belgeler var Yaptığı çizimler var Fotoğraflar var ...arkadaşlarının görüşleri, anılar... ...mesela herkes Antoine de Saint-Exupé' diye... ...küçüklerle ilgili bir fikir vermiş... ...ilginçtir ama <gülüyor> hani öyle olur ya... ...ben de şöyle demiştim bir gün anasından diye... ...biraz böyle hani... E, ...muğlak durumlar var... E, ...ondan sonra bu... E, ...yayınlanmamış bir bölüm... Mesela ...o da ilginç bir şey... Yani ...çıkartılmış bir biçim... ...ama burada e, yer alıyor... ...ilk basınları görebiliyoruz... ...yapınçı ilk basınlardan örnekler var... Ee, i̇şte Küçük Prens'in arkadaşları zaten o e, devletindeki insanlar e, o sırada. E, i̇şte Antoine de Saint-Exupéry'nin anılarından e, küçük bölümler var burada. E, ve e, Sulbo'ya resimler. 1990'lardan beridir Antoine de Saint-Exupéry'nin yaptığı e, Küçük Prens çizimlerine e, yer verilmiş. Sonra e, sonra Küçük Prens'in öyküsü başlıyor. Normal yani bilgiğimiz e, spot başlıyor. Küçük Prens öyküsü başlıyor. Ve... O zaten aynı e, şekilde yayınlanmış bir bölüm. E, hiçbir farkı yok diğer küçük Ben e, yani Mavi Bulut'un yaptığı diğer küçük kent hiçbir farkı yok. E, sonraki bölüm işte bu bölüm e, beni zorlayan bölüm. E, o kopsi diyorsun değil mi sen buraya? Ya ben Evet otopsi diyorum çünkü yani tamam bu nasıl yazmış, yazarken neler yaşamış ilginç ama sonra hani ne yazmış diye sorup da işte Küçük Prens mesela burada başlıklar olsun hemen övükü bittikten sonra başlayan bölüm Küçük Prens'i okumak ana başlığı altındaki bir bölüm. Bu bölümde yer alan yazıların başlıkları şöyle. Küçük Prens'in evreni, Küçük Prens'in konusu, Küçük Prens efsanesi ve işte yorumlar. Şimdi bu bölümle ilgili benim derdim şu yani sa, bir derdim yok. Gayet güzel bölümler, çok da iyi yazılar yani şöyle, yani olumsuz bir şey için gibi algılansın istemem. Yanlış bir şey olur ama hani ben eee Küçük Prens'i zihnimde okuduğum gibi korumaya çalışıyorum. Aslında durum bu. Ve Küçük Prens'in aslında hani niçin bu kadar, niçin bu kadar çok sevilmiş diye sorduğum zaman benim verebildiğim bir tane yanıt var bununla ilgili. Çünkü Küçük Prens hepimizin içindeki çocuk mutlaka bir yerinden biraz örselenmişti ve herkesin kendine göre bir küçük prensi vardır içinde. Ama ona kimse dokunmasın gibi bir soruyucu bir e, tavrım var. O yüzden hani bu e, benim için korkutucu olan bölüm ama çok iyi yazılar, e, çok iyi bakış açıları e, ve çok güzel tabii e, görüşler var. Burada işte bu görüşlerde kimlerin görüşleri? Mesela Morfugo'nun küçük prens hakkındaki görüşü, işte Quentin Blake'in e, görüşü, çok ünlü Fransız çizer, çocuk kitapları çizeri ve yazarı. Onun e, görüşü, Miyazaki'nin e, görüşü. E, şimdi adını şu anda hemen bulamadım ama e, Mary Poppins'in yazarı. Pierre Trevor. Evet, onun e, görüşü vesaire. Yani böyle bir takım e, hani bu alanda önemli kişilerin e, görüşleri ki o da önemli bir şey. E, kitabın ikinci bölümü de e, bunları içeriyor. E, Baya bir e, kapsamlık içinde ders ele ve küçük yaş üzerine düşünmek hani orada ne bileyim işte mesela o gül nedir o tilki neye denk gelir bütün bunları düşünmek adına da aslında baya e, verimli bir bölüm. E, verim. e, şimdi biz e, bu kitabı yeni yıl armağanı olarak düşündük. E, tüm bir dolar kitap parçası yani çocuk kitabı severlere ki bir, benim bir problemim de mesela küçük yaş çocuk kitabı mıdır? Bu konuda da aslında yazdığı ilk kitabın gelecek sayısında sanıyorum çıkacak o yazı. E, yanıtını oradan alın lütfen. Ben de e, ee, Küçük birer, fark İşte evet, yani Ben de bir soru sordum evet. ve bir yanıt verdim. Bakalım ne dedim. Çok da böyle meraklandırıcı bir şey oldu. <gülüyor> ee, şimdi Küçük Gens'in e, Güzel Hikayesi Mavi Bulut yayınlarından çıktı. Bu kitabı armağan edeceğiz. Şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan dinleyicilerimiz arasında yapacağımız çekilişte. Ee, ele alacağımız o, ama pardon, çalacağımız ee, şarkı senden olursa der misin? Ederim. Ee, Küçüklüren sinemaya da uyarlanmış e, tiyatroya, e, filmiyle demiştik. 1974 yılında e, bir sinema filmine uyarlanmış. E, orada işte, müzikal dedesiyim. E, Never Matter Rose adlı şarkı çalacak. Telefon numaramız 0200-343-4440. Müzik <gülüyor> I have met a daisy, but where we met is hazy. And I have walked the streets with marguerites and clinging vines beside me. Oh, I've met a lot of those, but I never met a rose. There's often been a heather, an armful altogether, And I have even met a violet who almost satisfied me. Yes, I've met every kind that grows, but I never met a rose. Among the dahlias I often dally, I left a lily in the valley. But now and then I ponder, And wander as I wander among the fields and shrub. Perhaps the trouble is, who knows, that I never met a rose. Never, never met a rose. weren't really looking for one perhaps while roaming through the clover could I have passed her over when all is said and done am I the one to blame who knows that I never met a rose never never işte tam o sırada kirki çiği verdi ortaya. Merhaba dedi. Merhaba dedi ucuca küçükken. Ardına dönmüş ama hiçbir şey görememişti. Buradayım dedi ses. Elma ağacının altında. Ben de kimsin dedi küçükler. Ne kadar güzelsin. Ben bir kirkiyim dedi kirki. Hadi gel de oyna benimle dedi küçük prens. Hiç keyfim yok. Seninle oynayamam ki dedi tilki. Evcilleştirilmedim ben. Öyle mi affedersin dedi küçük prens. Ama bir süre düşündükten sonra da evcilleştirmek ne demek diye sordu. Anlaşılan buralı değilsin sen dedi tilki. Ne arıyorsun buralarda? İnsanları arıyorum dedi küçük prens. Evcilleştirmek ne demek? İnsanlar ha dedi tilki. İnsanların tüfekleri olur ve ava çıkarlar. Çok tedirgin edici bir şeydi. Bir de tavuk yetiştirirler. Tek bilgi duydukları şey budur. Sen tavuk peşinde misin yoksa? Hayır dedi küçük ben. kendime dost arıyorum. Evcilleştirmek ne demek? Çoktan unutulmuş bir şey dedi ki. Bir anlamda bağ oluşturmak diyebiliriz buna. Bağ oluşturmak mı? Kesinlikle dedi ki. Sen benim için diğer yüz bin küçük oğlan çocuğuna benzeyen bir oğlan çocuğundan başka bir şey değilsin şimdi. Sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben de senin için diğer yüz bin kişisi gibi bir kişiyim yalnızca. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyaç duyarız. Sen benim için dünyada bir tanecik olursun, ben de senin için dünyada bir tanecik olurum. Anlamaya başlıyorum dedi küçük ren. Çiçek var. Galiba o çiçek beni evcilleştirdi. Evet ağzına sağlık. Bu e, kişiyle küçük ren arasındaki e, diyalog kitabın benim içinde çok. ...özel bir bölümü. Buradaki evcilleştirmekten... E, ...ne kastedildiğini herkes kendince yorumlardı ama... o şey anlatıldığına şüphe yok. Ha, senin için böyle ee, e, olduğunu bilmiyordum. Yani ben de seçtim. Yok yani benim için en özel bölümlerinden biridir e, kitabın. E, şimdi bu e, Antoine de saint Exupéry ile devam ediyoruz... E, e, ...yayına... E, çünkü çok özel, gerçekten çok özel ve çok e, çarpıcı bir durum var e, Sentec ile ilgili. E, en son okun yaşam öyküsünden söz ettiğimiz kısımda işte e, savaşa katılmak, bir savaş pilotu olmak üzere e, Cezayir'e gittiğini, Fransız ordusunda e, işte Almanlara karşı e, savaşmaya başladığından e, söz etmiştik. E, Savaşırken işte bir operasyon sırasında Almanlardan Alman birliklerinden kaçarken e, Sentech Superi'nin uçağı bir kez daha düşüyor. Fakat e, bu sefer Deniz'e düşüyor. E, ve Sentech hani bir daha haber alınamıyor. 1944 yılında e, düşüyor. E, sonra işte e, uçağın nereye düştüğü tam olarak bilinemiyor vesaire. E, tabii ki e, öldü e, kabul etmekte çok zor değil bu şartlarda. Ee, yani kitabının e, Küçük Prens'in e, hani Astroid B612'de başlayan yolculuğunun nerelere vardığını aslında e, göremeden Fransızca baskısını bile göremeden bir yerde pentex e, süperi e, hayattan ayrılıyor. Muhtemelen Küçük yanına gidiyor. E, sonra bu e, bu yıllar e, ne oldu, nereye düştü bilmiyor ama 1998 yılında e, Marsilyalı bir balıkçı e, işte ağını atıyor, balık avlıyor, sonra bir topluyor, bir tane bilezik çıkıyor e, ağın içinden. Ve bu bilezik e, çok bilinen, e, senteksiklerinin bilinen, herkes tarafından tanınan bir bileziği, yani onun yakınları tarafından ya bilinen, ya. onun adı e, yazan e, bilekliği çıkıyor. Ve e, bunun üzerine o bölgede çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanıyor. 2000'de ya da 2000'in biraz geçiyor sanırım. E, oradaki dalışlar sırasında işte araştırma e, dalışları sırasında bir e, uçak enkazına da o dönemden kalma, o savaştan kalma bir uçak enkazına da e, ulaşıyor. Yani e, Sentec Süperi'nin... E, ama yani hala bilmiyoruz ki o Sentec Süperi'nin uçağı mıydı yani? iki. Orada bir, bir şey var hala bir. şey köle düştüğünde, yani e, astronotun gerçekten küçük bir gördüğüne gördüğünü inanıncaysa, e, uçağda yok olunca onun astronot veya astronot değil falan inanıyor. Yani uçak düştüğünde ben böyle bir. Sakın Ama bir, o uçak mıydılar O uçağın ona ait olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz hala. Niyeyer? Var ama hani sonuçta deniz bu yani. Sürükledi belki öyle. Ne bilemeyeceğim. Allah Allah. <gülüyor> <üstüne gelmanın konuda. gülüyor> Neyse yani bu e, böyle bir e, hikayesi var. Saint Süperi'nin ve e, Küçük Prens'in. Bu arada kitabın çok özel bölümlerinden birine daha yani Küçük Prens hikayesinin çok özel bölümlerinden birine daha değinmeden geçmek istemiyorum. Bu da kitabın giriş bölümünde aslında. E, işte çölde e, düşmüş uçağını tamir etmeye çalışan bir pilot. Evet. Birdenbire karşısına çıkan işte altın sarısı saçlı, boynunda işte bir kular mı diyelim, atlı mı diyelim utuşan bir aktısı olan e, küçük bir çocukla karşılaşıyor. Ve bu küçük çocuk ondan çok ilginç bir şey istiyor. Şimdi e, burada zaten ilginç bir durum var. E, bu pilot zaten yaşadığı durumla ilgili çok e, sorun yaşamıyor ama e, karşısına böyle bir çocuk çıkınca da çok sorun yaşamıyor. Sahra çölünün ortasında aslında. Şaşırıyor falan ama. Ee, ve e, sonunda e, Çocuk daha doğrusu sonunda başında e, Karşılaştıklarında diyor ki Bana bir koyun çizer misin? E, koyun çizmeye çalışıyor pilotumuz Ama bu e, Koyun 12, Asla küçük prensin istediği e, Koyuna benzemiyor Ne yaparsa yapsın Bunun üzerine pilot kılrak bir zeka örneği gösteriyor Ve e, üzerinde delikler olan Bir tane kutu çizip veriyor çocuğa Çocuk da diyor ki bu ne? Diyor ki işte istediğin koyun içinde Çocuk da deliklerden bakınca istediği koyunu görüyor. Ee, bu bölümü çok özel kılan şey de benim için. İşte Küçük Prens, yani herkesin Küçük Prens'le ilgili bence böyle bir kutusu var. Ve herkes bu kutunun deliklerinden bakıp kendi Küçük Prens'ini görmeli diye düşündüğüm için bu bölümü de çok önemsiyorum. Evet. Ee, şimdi bu kitabı, kitabı Küçük Prens'in güzel öyküsü, hikayesini e, Mavi Bulut'tan e, armağan edeceğimizi söylemiştik. Ee, kitabı göndereceğimiz dinleyicimizin e, adı Ayşe Korkmaz yayından sonra kendisiyle iletişime geçeceğiz ee, yeni yılla ilgili yani bir yılı bitiriyoruz 2013 çok güzel başlamamıştı çok güzel sürmedi pek güzel bitmiyor zaten ama e, yine de birçok e, umut verici olayla dolu bir yıldı e, sen bir şey diyeceksin ben de hani istiyorsan buradan bir şey okuyarak İyileşsin ee, Eğer bir çocuk size doğru gelirse, gülüyorsa, altın sarısı saçları varsa, hele soru, soru sorduğunuzda yanıt vermiyorsa, o olduğunu hemen anlayacaksınız. O zaman ne olur? Böyle kederler içinde bırakmayayım beni. Geri döndüğünü. Evet, geri döndüğünü yazın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karaki. Kitap dostu sizin okulu sundu.